Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim. Efendim Süleyman Demir, Selamun Aleyküm Hocam. Allah sizden razı olsun. Ben ve hanımım da şafi şafiyiz Bizim elimiz birbirimize değerse abdestimiz bozulur mu? Önce mezhepleri şöyle anlamak lazım. Mezhep din değildir. İster, Şafi olsun, ister Hanefi olsun, Maliki olsun, Hanbeli olsun. Bunlar ayetlerden, hadislerden, sünnette herhangi bir hüküm çıkarırken bu mutlak doğrudur dememişlerdir. Mutlak doğru bir tek Allah'ın vahyidir. Onun için hüküm çıkarırken bence benim iştihadıma göre, bana göre bu doğrudur ama yanlış ihtimali olan bir doğrudur. Öteki iştihat, bunun tersi olan iştihat ise o da doğru ihtimali olan ama bana göre yanlış olan bir hükümdür diye hüküm verilir. Eğer evli olan eşlerin elleri birbirine değerse abdest bozulmaz. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Hiçbir şekilde bozulmaz. Eğer öteki mezheplerde bozulmuyorsa bu durumda e, mutlaka kolaylık yoluna gitmek gerekir. Her açıdan Şafii mezhebindekiler Hanbeli, e, Hanifi mezhebine göre amel edebilir. Dolayısıyla e, abdest bozulmaz, hüküm e, böyle verilmesi gerekir. Mezhep kolaylıktır deniyor. Nasıl kolaylıktır? Böyle ile de e, o imamın verdiği gibi, hüküm verdiği gibi, hüküm verip öyle uygulanırsa zorluk olur. Kolaylık olmaz. Kolaylık diğer mezheplerindeki o kolaylığı da hayatımızda e, yaşamaktır. Onların verdiği hükmü de kabul edip gerektiğinde onların hükmüyle de amel etmektir aynı şekilde. Onun için herhangi bir şekilde abdest bozulmaz. Mesela Hanefi mezhebinde de vücudun herhangi bir yerinden kan akarsa abdest bozulur. Ama Şafii mezhebine göre bozulmaz. Bu durumda her halükarda bozulmaz demektir bu. Ama ne demişlerdir? Böyle yapmak yani abdesti taz, tazelemek takvaya daha yakındır demişlerdir. İlle de bozulur dememişlerdir. Takvaya yakın demek başka bir şeydir. Daha iyi olur, daha güzel olur demek başka bir şeydir. Ama ille de abdest bozulur demek başka bir şeydir. Abdesti bozan şeyleri Allah beyan etmiştir onun için. Herhangi bir şekilde kan da aksa, eli de harımına dekse abdest bozulmaz. İkisinin de abdesti bozulmaz. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Evet. Benim yüreğim bazı zaman muhabbetten öyle coşuyor ki sıkıntılardan bile muhabbet alabiliyorum. <gülüyor> Rabbimin nimeti olarak görüyorum. Kendimce sabrım daha da genişliyor. Ama yakın çevremdeki bazı insanlar sanki özellikle sabrımı, öfkemi sınayacak hareketlerde bulunuyorlar. Ben öfkelendiğim anda muhabbetim kaçıyor. Öfke dolaşıyor artık. Ben öfke anında da muhabbette kalabilmek için ne yapmalıyım? Hocam lütfen bir akıl verin. Çünkü o dakika öyle bir hale geliyorum ki kessen kan akmak gibi. Akmaz Kemsen, gibi. Akmaz gibi. Evet. Böyle durumda evet ne yapmak gerekir Allah'ın bizim üzerimizdeki muradını anlamaya, hatırlamaya çalışmamız gerekir. Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez, taşıyamayacak bir sorumluluğu yüklemez, geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. Eğer Allah bizi birileriyle imtihana tabi tutuyorsa, biz o imtihani kazanma imkanına, fıtratına, o manevi hale imana sahipiz demektir. Yapmamız gereken şey nedir? Evet, bakışımızı düzeltip, Rabbim beni böyle imtihana tabi tutuyor. Rabbimin muradi beni büyütmektir. En büyük sıkıntıya maruz kalanlar peygamberler, sonra peygamberlere yakın olanlardır buyurdu Resulullah Efendimiz. Bu durumda eğer sıkıntı geliyorsa, eğer böyle sıkıntılarla imtihana tabi tutuluyorsak Rabbimizin bizim üzerimizdeki muradını ne olarak anlamak gerekiyor? Rabbimiz bizi büyütmek istiyor. Hazreti insan yapmak istiyor. Sabırlı bir kul, evet. Sabrını sevdiği bir kul olarak görmek istiyor demektir bu. Bu durumda bize düşen karşımızdakini görmek değil, Rabbimizin bizi tabi tuttuğu imtihanı görmektir. O kazanma imkanını görmektir. Ne demek dememiz gerekir o anda? Ya Rabbi büyüksün, bana ikram etmeyi diliyorsun ki beni bu kullarınla bu şekilde muhatap ediyorsun. Onlar bu şekilde benimle muhatap oluyor. Ama ben seni seviyorum ve senin için sabrederim. Senin için bunu yutarım. Senin hatırına, seni sevdiğim için beni sevesin diye. Senin sevgine layık olayım diye. Sen böyle seviyorsun ya onun için ben bunu yutarım dememiz gerekir. Göreceğiz ki şeytan orayı terk eder ve biz sabreden bir kul oluruz. Sabrederiz. Bunun karşılığında Allah'ın beraberliğini, sevgisini kazanmış oluruz. Manevi olarak biraz daha evet büyümüş oluruz. Allah'ın evet muradı üzerimizde gerçekleşmiş olur. Evet, imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür demiştik biraz önce. Evet, o İmanın yarısı olan sabri biraz daha arttırmış oluruz. Kul, Allah'ın bütün isimleri böyledir. Sabrettikçe sabri artar. Allah onun sabrini arttırır. Allah onu halim yapar. Yumuşak huylu yapar. Sıkıntılar karşısında evet, kızmayan, isyan etmeyen, itiraz etmeyen, evet, yumuşak davranan bir kul yapar. Allah'ın halim ismi onun üzerinde tecelli eder. Yani o sabır kemale erdikçe Halim ismi tecelli eder onun üzerinde. Evet. Allah sabredenleri seviyorsa, biz de o sevgiyi istiyorsak, bu durumda yapmamız gereken şey sabretmektir. O muameleyi yapandan önce onun sahibini görmektir. Allah'ın muamelesini görmektir. Yoksa Allah'ı yok saymışız demektir. İnşallah kardeşimiz bunu becerir. Evet. Efendim Kervakır'dan Mirac Erçek. Sayın Hocam öncelikle Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinizde olsun. Amin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bir Müslüman günahını cehennemden çekip sonra cennete girer mi? Şimdiden Allah razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Müminler cehenneme gitmez. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Cehenneme giren bir daha oradan çıkmaz. Cehennemden çıkış yok dedi Allah. Onun için müminler, Müslümanlar evet, cehenneme gitmez, cehenneme yuvarlanmaz. Peygamberler dahil, bütün insanlar, bütün müminler hepsi mutlaka cehennemin içinden geçer. Yani sırattan geçer. Geçerken cehenneme yuvarlanan imanını kaybetmiş olanlardır. İmansız olarak gitmiş olanlardır. Çünkü Allah e, ait kelime de öyle beyan etti. Ölmek üzere olan biri mutlaka gideceği yeri görür ve bilir. Daha ölmemiş. Cennetlikse cennetlik, cehennemlikse cehennemliktir. Öyle buyurdu. Eğer ölen kitabını sağından alacak, cennetlik biri ise ona cennetliklerden selam vardır. Ona Allah'tan selam vardır. Cennetle müjdelenmek vardır. Son nefeste daha ölmemiş, eğer ölen kitabını solundan alacak cehennemlik veriyse ona da kaynar sudan ziyafet var." dedi. Evet, Kaynar sudan ziyafet, başına kaynar sular dökülür demek, sen ebediyen kaybettin, sen Rabbini kaybettin, sen insan olmayı kaybettin, sen cehennemliksin dedikinde başından kaynar sular dökülür, o da cehenneme gideceğini bilir. Evet. Üçüncü sınıf için, eğer ölen Allah'a yakın olanlardan biri ise, mukarrabundan biri ise, mukarrabını da anlatmıştı. Mukarrabun, hayırda yarışanlardır. Allah için hayırda yarışanlardır. Nerede bir hayır var oraya koşuyor ve bütün çabasını, gayretini sarp edip o hayırda yarışıyor. Bunlar da Allah'a yakın olanlardır. Onlarda, onlara da hemen cennet vardır. Onlara Ruh ve reyhan vardır buyurdu. Ruh ve reyhan. Ruh ve reyhan, Allah'ın nefettiği ruh var demektir. Evet, Allah'ın kendisine nefettiği Allah'ın nuru olmak vardır. Hemen Allah ile beraber olmak vardır. Allah'ın huzuruna çıkmak vardır. Allah'ın cemanını müşahede etmek vardır. Allah'ın kendisine nefettiği ruh olmak vardır. Ruh ve reyhan. İkisi, evet en ince Manasıyla bunu ifade eder. Dolayısıyla biri ölmeden önce gidecek yer bellidir. Cehenneme gidip çıkmaz. Allah bunu cennetle müjdelenmişse cennete gider. Cehennemle müjdelenmişse cehenneme gider. Allah sözünden dönmez. Eğer günahı varsa, yanlışları varsa, tövbe etmediği günahları varsa bu durumda evet, son nefeste o sıkıntıyı yaşar. Hastalıkla Allah o günahlarını affeder, mağfiret eder, günahlarına kefaret olur yaşadığı sıkıntılar. Kabirde yaşar bunu, kıyamet yerinde yaşar, o cehennemin içinden sırattan geçerken, o arada o sıkıntıları yaşar ama cehenneme düşmez ve yuvarlanmaz. Eğer imanını kurtarmışsa, son nefeste cennette müjdelenmişse, mutlaka yolun sonuna varır. Cennete gider, cehenneme yuvarlanmaz. Cehenneme gidenler kafirlerdir, cehenneme gidenler müşriklerdir. Onun için Allah cehennemi kafirler için ve zalimler için hazırlamıştır buyurdu. Evet, kafirler hem zalimdir, zalimler kafirdir. Hakkı hakikati inkar edenlerdir. Kendi kendine zulmedenlerdir. Allah'ın kendisine nefretliği ruhu yok sayanlardır. Allah ile beraber olmayı, Allah'a iman etmeyi kabullenemeyenlerdir. Ya da günahı kendisini çepe çevreye kuşatmış ve kendini kaybedenlerdir. Evet, cehennemden çıkış yok onun için. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Bunun üzerine söz söylenir mi? Allah oradan çıkış yok dedi. Onlar her çıkmak istediklerinde sadece onların azabını artırırız dedi. Onlar sorarlar, burada çıkış var mı? Allah ne buyurduk? Çıkış yok dedi. Onun için cehennemden çıkış yok. Müminler cehenneme gitmez. Cehenneme gidenler müşriklerdir, kafirlerdir, zalimlerdir. imanını kaybedenlerdir. Ve bu da son nefeste bellidir. Evet. Bunu böyle anlamak gerekir. Efendim İstanbul'dan Zeynep Karamuk bu dünyada zalimler kazanıyor gibi görünüyor. Bunun sebebi nedir? Sizi İstanbul'da da görebilecek miyiz? Allah'a amenet olun, sizi izlemek bizlere huzur veriyor demiş Efendim. Allah razı olsun. Zalimler kazanıyor gibi görünüyor ama kime göre? Allah'a göre mi, insanlara göre mi? Elbette ki e, imansız bir bakışa göre bu böyledir. Ama Allah ile baktığımızda, imanla baktığımızda dünya hayatı imtihan, baştan sona imtihan. Eğer zorluk yoksa imtihan yok demektir zaten, kazanma imkanı yok demektir. Eğer kaybeder gibi görünüyorsa en çok kaybedenler bu arada Allah'ın göndermiş olduğu Nebileri, Resulleri olması gerekir. Çünkü en büyük sıkıntıları onlar yaşıyor. Ama en büyük olanlar da onlar, Allah'a en yakın olanlar da on onlar. Hz. insan olanlar da onlar, Allah'ın güzelliğinin üzerinde tecelli ettiği kullar da onlar. Neye göre öyle olmuş? Tabi tutuldukları imtihana göredir bu. Allah herkesi kazansın diye imtihana tabi tutar. Yani biri, ya Rabbi ben senin rızanı, dostluğunu istiyorum. Senin seçtiğin kullarından, sevdiğin kullarından olmak istiyorum dediğinde ona olan imtihan farklıdır. Yok, ben cennete adım atabileyim deyip niyeti böyle olanlar elbette ki onların imtihanı farklı olacak. Onun için herkesin imtihanı farklıdır. Ama Allah iman etmeyenler için ne buyurdu? Eğer insanların tek bir millet olma tehlikesi olmasaydı, yani müminlerin kafirlere meyletme imkanı olmasaydı, o kafirlerin merdivenlerini, kapılarını, duvarlarını artık altından gümüşten yapardık. Yani onlara böyle ikram ederdik. Eğer böyle olursa, müminlerin de onların o haline meyletme tehlikesi vardır. Onun için böyle yapmadık. Çünkü kafirler, iman etmeyenler, ebediyen kazanmayanlar, Allah onlara burada hak ettiklerini verir. Çabalarının, gayretlerinin, amellerinin karşılığını dünyada verir. Ama müminler için karşılık ahirettedir. Eğer imtihan olmazsa kazanma imkanı yoktur. İmtihanı e, musibet olarak, sıkıntı olarak e, görmek doğru değildir. Nimet bizatihi nimettir ama... Her türlü musibet, sıkıntı, bela, hastalık, yokluk, hepsi arkasında Allah'ın ikrami olduğu nimetlerdir, ihsanlardır. Hatta e, ibadetle kazanamadıklarımızı o musibetlerle, sıkıntılarla, belalarla kazanıyoruz. Çünkü o bizim e, nefsimizi tezkiye eder. Nefsimizin boyun bükmesine vesile olur. Allah'a teslim olmamıza, arziyetimizi anlamamıza, bilmemize, kabul etmemize sebep olur, vesile olur. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü bir kulü hesap yerine getirirler. Dağlar gibi günahı vardır, sevap kefesinde neredeyse bir şey yok gibi. Yani o dar tuttığında ameli e, cehenneme gitmeyi gerektirir. Sonra sevap kefesine bir şey koyarlar, sevap kefesi ağır gelir. Herkes merak eder, acaba bu ne nasıl bir şeydir? Allah buyurur ki, bu kulumun dünyada çektiği sıkıntılarıdır. Evet. Bunun karşılığında o kul, cenneti, cennetin yüksek makamlarını kazanıyor. Ama o sıkıntılara, sıkıntılara sabretmiştir kul. Resulullah Efendimiz buyurur ki, kıyamet yerindekiler bunu görünce diyecekler ki, keşke dünyadayken bizim de, vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi, biz de bugün bu nimeti kazanmış olsaydık. Evet bakışımızın Allah'a göre olması gerekir, ahirete göre olması gerekir ki hayatı anlamış olalım. Allah'ın kullarına yaptığı muameleyi anlamış olalım. Bizim için neyin hayır, neyin şer olduğunu bilelim, bilmiş olalım. Allah eğer bizim için, hayrı dileyip musibetler, sıkıntılar, belalar, dedikodular, iftiralar, yokluklar vermişse bizim de onu nimet olarak görmemiz gerekir. Allah'tan bir ihsan, bir ikram olarak görmemiz gerekir. Eğer Allah bir kula nimet vermiş, o kul da o nimetle ters tarafa gitmişse, Rabbine itiraz etmişse, iman etmemişse, onunla Dünya hayatını yaşarken ahireti unutmuşsa, dünyayı tercih etmişse o musibetlerin, belaların en büyük, o nimet değildir. Evet. Allah'a göre baktığımızda, Resulüne göre baktığımızda, Kur'an'a göre baktığımızda bunun böyle olduğunu net olarak görürüz. Neyin hayır, neyin şer olduğunu anlarız. Allah bize neyin hayır, neyin şer olduğunu beyan etmiştir. Bize de düşen ona böyle iman etmektir. Evet. Kendi bakışımızla ya da dünya hayatına ait bir bakışla bakarsak onu anlayamayız. Onun için bakarken Allah hem bizim dünyamızın hem ahiretimizin hesabını yapıyor. Ama ne buyurdu? Asıl hayat ahiret hayatıdır. Asıl hayat Allah katındadır dedi. Asıl hayat cennettedir dedi. Çalışanlar bunun için çalışsın dedi. Yarışanlar bunun için yarışsın dedi. Evet. Biz de ahiretimiz için, Allah'ın katındaki hayat için evet, çalışacağız ve yarışacağız. Bununla beraber Allah'ın nazarıyla nazar edip, neyin hayır, neyin şer, neyin kazanmak olduğunu görüp, anlayıp öyle hayatımızı yaşayacağız inşallah. Evet. Efendim, Gaziantep'ten Eyüp Şakir. Selamun Aleyküm. Aleyküm Hocam, hadis-i şerifte Ebu Abdurrahman, Abdullah, Bin Mesud radiyallahu anhudan şöyle demiştir. Doğru söyleyen ve doğruluğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlattı. Sizlerden her birinizin yaratılışı ana rahminde nutfe olarak kırk günde toplanır. Sonra aynen öyle kırk günde alaka olur. Sonra aynen öyle et parçası olur. Sonra oraya bir melek gönderilir, ona ruhu öfler. Ve şu dört kelimeyi, Rızkını, ecelini, amelini şakimi mi yoksa sahip mi olacağını yazmasını emredilir. Kendinden başka ilah olmayana yemin ederim ki sizden biri cennet ehlinin amelini işler. O hale gelir ki ile cennet arasında bir arşın kalır. Derken yazgı önün, onun önüne geçer. Cehennem ehlinin amelini işler de cehenneme girer. Yine sizlerden biri cehennem ehlinin amelini işler. O hale gelir ki kendisiyle cehennem arasında bir arşın kalır. Derken yazgı onun önüne geçer. Cennet ehlin amenin işler de cennete girer. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yazgı öne geçiyor ise bizim gayretimiz nasıl etki ediyor? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Ben de Allah'a yemin ederim ki Resulullah Efendimiz böyle buyurmamıştır. Neden? Çünkü Allah bunun tam tersini söylüyor. Hiç Resulullah Efendimiz Allah'ın vahyine ters düşecek bir kelime söyler mi? Söylemez. Onun için ısrarla söylüyoruz. İmanımızı Allah'ın vahyine arz etmemiz lazım. İslam'ımızı, ahlakımızı, ibadetimizi, hayatımızı Allah'ın vahyine, Kur'an'a arz etmemiz lazım. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, hadislerim boya herhangi bir hadisim, Tartışma konusu olduğunda onu Allah'ın kitabına arz edin. Eğer tutuyorsa doğrudur, onu ben söylemişim. Bendendir. Eğer onu al. eğer tutmuyorsa onu ben söylememişim, onu atın. Buyurdu. Eğer durum böyleyse, Allah her şeyi yazmış mı, iş bitmişse, kalem kırılmışsa, yazgı tamamsa, o zaman Allah neden peygamber göndersin, neden kitap göndersin? Eğer İman eder, salih amel işlerseniz cennete gidersiniz. Yok bunu yapmazsanız cehenneme gidersiniz. Neden söylesin? Bu durumda bu hadis, bu ayeti nesmi etmiş oldu. Yoksa ayet mi hadisi edecek? Aynı şekilde Allah iman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Öyle mi? Bu durumda Allah bu tercihi kura vermiştir. Tercih kulundur. Yani kul iman etmeyi tercih edecek. Sonra yazgı önüne geçecek. Allah'ın onu cezalandırması, o kulü cezalandırması önüne geçecek. Ve o kul bir sefer cehenneme gidecek. Böyle bir şey olur mu? Evet. Kim iman eder, salih amel işlerse, onların varacağı yer cennettir dedi. Kim de iman etmez, kafir olursa, münafık olursa, müşrik olursa o da cehenneme gider dedi Allah. Tercihi kulağı bırakmış. Eğer Allah onun, okulun kulun tercihine müdahale ederse, bu durumda ona tercih hakkının vermesinin ne anlamı olabilir? Olur mu öyle bir anlam? Olmaz. Eğer böyle iman edersek, ne demiş oluruz? Allah peygamberi de boşa göndermiş, kitabı da boşa göndermiş. Bu durumda bize tercih etme hakkı da vermemiş demiş oluyoruz. Allah'ın bizi İslam'a davet etmesi, imana davet etmesi, Peygamber'e tabi olmaya, itaate davet etmesini de gereksiz ve boş bir şey olarak görmüş oluruz. Eğer sonuç itibariyle benim gideceğim yer belliyse, benim bu konuda hiçbir tercihim yoksa, bu bana yapılan zulümdür. Allah'ı zalimlikle itham etmiş olur. Bununla beraber Allah'ın o bütün vahyine rağmen Allah'ın boş konuştuğunu ne yapmış oluruz? İddia etmiş oluruz. Gereksiz görmüş oluruz. Evet, durum böyle değildir. İster Müslüm rivayet etsin, ister Buhari etsin, ister Tirmizi etsin, ister bütün hadisçiler hepsi birden rivayet etmiş olsun. Eğer o hadis Allah'ın vahyine, emrine, peygamberine ters düşüyorsa, evet, o hadis değildir. O Resulullah Efendimize atılmış bir iftiradır. Bunu yapanların da mutlaka bir gayesi, bir sebebi vardır. Evet. Nedir sebep? Tahtlarını korumak için kralların ya da o kendini halife, melik zannedenlerin uydurmalarıdır. Yani her şeyi Allah yapıyor, biz yapmıyoruz. Allah emir vermiş, hüküm vermiş, bunun arkasında başka şeyler geliyor tabii, sadece bu değildir. Evet, Allah insanı yaratmış ve dünyaya göndermiştir. Allah, gaybın ve e, gaybın da alemidir, şehadetin de alemidir. Yaratan yarattığını bilmez mi? Evet, bu O'nun elmidir. İlmi başka şey. Bu O'nun elmidir demek başka bir şey. Allah yazdı ve mutlaka böyle olur demek başka bir şeydir. Yani bir kul düşünün, iman etmiştir, bütün hayati boyunca salih amel işlemeye çalışıyor, Allah'a itaat etmeye çalışıyor, Allah daha önce O'nun için cehennemliktir diye takdir ettiği için son nefese geldiğinde yanlış şeyler yapıp cehenneme gidiyor. Hiç bu yakışıyor mu? Yani... Bunu Allah'a kul nasıl isnat edebilir? Ya da bir kul cehennemliklerin amelini işliyor, Allah'a itiraz ediyor, ters tarafa cehenneme doğru gidiyor. Onun için böyle takdir etmiş ya, son nefese ölmeden önce, evet, doğru yapıp bu sefer hadi cennete. Oldu mu böyle? Allah ne buyurdu buna karşılık? Zerre kadar hayır, zerre kadar şer işlediğinizde, ister o gökte olsun, ister yerin dibinde olsun, ister bir kayanın içinde olsun, Allah onu mutlaka karşınıza getirir. Allah bir kula muamele yaparken, bir ana göre muamele yapmıyor. Bütün hayatına göre muamele yapıyor. Yani biri beş tane güzellik yaptı, yüz tane de yanlış yaptı. Her bir güzelliğe on verir, yapar elli. Evet, yüz tane yanlış yapmış, onun yarısını götürdü. Muamele yaparken o yarı Günahına göre muamele eder ya da on bir tane güzellik yaptı yüz tane yanlış yaptı on tane güzellik ötekini götürür bir tane güzelliği kalır o yine cennete gidiyor. Yoksa Allah böyle hükmünü vermiş iş bitmiş artık ne yaparsan yap o değişmez o zaman niye ibadet yapalım ki niye kulluk yapıyoruz? Eğer o her şeyi yazmışsa, bitmişse Buna cevap olarak mesela Ademlerimiz ne demiştir? Sen işte doğru yapmaya çalış. Nasıl? Ben Rabbimden emin olmam gerekmez mi? Yani o önceden hükmünü vermiş ben cehenneme gidiyorsam. Ben Rabbimden nasıl emin olurum ve nasıl iman ederim? İman etmiş olmuyoruz hiçbir zaman. Eğer bu hadise iman edersek, iman et bir zaman iman etmiş olmuyoruz. Çünkü iman emniyeti gerektirir. Emin olmayı gerektirir. Emin olmak Kul neden emindir? Rabbine imanından emindir. Emin olmalıdır. Eğer ben Rabbimi seviyorsam, iman etmişsem ona, onun beni sevdiğini biliyorum. Bundan yüzde yüz eminim. Bu durumda ona güveniyorum. Kendimi ona teslim ediyorum. Kesinlikle bana azap etmeyeceğinden eminim. Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kulun, Allah'ın kulu üzerinde hakkı vardır. Kulun da Allah üzerinde hakkı vardır. Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, kulun Allah'a, kendisini yaratan Rabbine hiçbir şeyi şirk koşmamaktır. Ona iman etmektir ve hiçbir şeyi ona şirk koşmamaktır. Bu Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır. Bir de kulun Allah üzerindeki hakkı vardır. Hatta sahabe soruyor, Ya Resulallah, yani nasıl? Kulun Allah üzerinde hakkı vardır. Buyurdu ki, kulun da Allah üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi şirkoşmayan, iman eden kuluna azap etmemektir. Kulun da hakkı var. Yani kul, Allah'a hiçbir şeyi şirkoşmayacak, ona iman edecek, Allah ona azap edecek. Kulun hakı nerede? Evet. Bu hadisle bu hadisi yanına koyduğunda, bir ötekinin esertmesi gerekir. Tabii ki böyle yüzlerce hadis vardır. Ama sadece böyle bir hadisi alıp Allah'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan evet, birilerinin ürettiği bir hadistir bu. Söyledim. Mutlaka, evet, hadisi imanımızı Allah'ın kitabının, vahyin ölçüsüne vuracağız. Allah ne dediyse o. Herhangi bir hadisle bir ayeti nesetmeye kalkışmak hem Resulullah Efendimiz'e zulümdür, hem Kur'an'a zulümdür. Allah'ın vahyine zulümdür. İnsanın kendi kendine yaptığı en büyük zulümdür. Bu Rabbini, Rabbinin vahyini ciddiye almamaktır. Allah ne söylemiş ona bakacağız. Allah doğru yapanlar cennete gidiyor, yanlış yapanlar cehenneme gidiyor. Bir oradan çıksın dersin işte Allah yazmış, onun için yapılacak bir şey yok. Ne yaparsak yapalım. Son nefese geldiğimizde bizim için ne yazılmışsa yazgıyı odur dersek Yazgımızı kendimiz yazıyoruz. Allah o cüzi iradeyi vererek o hakkı kuruluna tanımıştır. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Kafir olan biri hayatı boyunca kafir olsun sonra Allah onu zorlayıp ona iman ettirsin. Hayati boyunca iman etmiş olsun, mümin olsun sonra Allah öyle söylemiş onun için böyle olsun. Böyle bir şey olur mu? Haşa. Böyle bir hüküm verilmemiştir, böyle bir hüküm yoktur. Allah'ın ilmi başka bir şey, Allah'ın bilmesi başka bir şeydir. Allah tekrar tekrar kuluna imkan verir. Bunu böyle anlaması gerekir. Tekrar tekrar imkan verir. Elbette ki Allah kulunun ne yapacağını ve nereye gideceğini bilir. Biliyor mu? Biliyor. Ama Allah bir daha kuluna imkan veriyor mu? Bir daha kuluna imkan veriyor. Onun için peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor, kendine davet ediyor. Evet, inşallah bunu böyle anlamak gerekir. Ee, onun için böyle bir hadis yoktur. Zahiri olarak, evet, kırk gün içinde şöyle safhalardan geçer demesi ayrı şeydir. Bir de onun üzerine onun cennetlik ya da cehennemlik olduğunu söylemek başka bir şeydir buyurdu ki Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam herkesin e, bulunduğu hal tavır ona yapılacak olan muamele levh-i mahfuzda yazılıdır. Bugün levh-i mahfuzda cehennemlik olan yarın bakıyorsun ki silinmiş cennetlik olmuş. Cennetlik olan biri bakıyorsun ki silinmiş cehennemlik olmuş. Neye göre? Kulun imanına göre küfrüne göre Kafirdir, cehennemlikler defterinde yazılıdır İman ediyor, oradan siliniyor, cennetlikler defterine yazılıyor. Levh-i mahfuzda. Bu her şey oradan mevcut ama sürekli silinip değişiyor o. Evet. Değiştiren kim? Değiştiren kulun o cüz'ü, iradesi ve tercihidir. Tercih ile iman etmesi veya kendi tercih ile kafir olmasıdır. Kendi tercihiyle Allah'a koşması veya Allah'tan uzaklaşmasıdır. Kendi tercihiyledir bu. Evet, kim neyi tercih ederse Allah da onun için onu tercih eder. Kul kendi hayatı, ebedi hayatı hakkında karar verme, hüküm verme, takdir etme hakkına sahiptir. Allah bu hakkı kuluna vermiştir. Hiç kimseyi ne imana zorlar ne de Küfre zorlar. İman edenleri sever, kafirleri de sevmez buyurdu. Bu tercih kul'a ait. Kul'un kendi iradesiyle tercihidir. Evet. Efendim Ceyhun Kızılkaya, selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam. Namazın kazası olmaz demiştiniz. Peki kaçırdığımız namazları ya da bilerek kılmadıklarımızı Allah affeder mi? Evet. O anda Allah'ın bize ikram etmeyi, takdir ettiği, dilediği, sevdiği nimeti almamış oluruz namaz kılmamakla. Bu durumda yapmamız gereken şey nedir? O kılmadığımız namazlara tövbe etmektir. Ha, buna beraber o e, tövbe niyetiyle kaza da edebilir. Ama o kılmadığı namazın yerine geçmez o kaza. Hiçbir zaman geçmez. Sadece ona tövbe etmiş olur. Elbette ki o namazı kılarken... Kaza ederken yani evet bir e, manevi hal, manevi yakınlık da kazanır ama o vakit namazının yerine geçmez. Yani namazı kılmış olmuyor kaza etmekte. Allah affeder mi? Eğer Allah affetmezse hiç kimsenin kurtuluşu olmaz. Allah rahmetiyle muamele etmezse hiç kimsenin kurtuluşu veya kazanması mümkün değildir. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam, hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Sahabe sordu, ya Resulullah ya sen? Buyurdu ki ben de, ancak Allah'ın rahmetiyle. Onun için cennete gitmek Allah'ın rahmetiyledir. İmanımızdan dolayıdır, imanımızdan dolayı. Eksiklerimiz olmuştur, yanlışlarımız olmuştur, günahlarımız olmuştur. Bunun için yapmamız gereken şey tövbe etmektir. O eksiklerimizi düzeltmeye, tamamlamaya çalışmaktır. Geçmişe dönüp bakmamaktır. Önümüze bakmaktır. Allah ile böyle bir hesabın içine giremeyiz. Evet, Allah affeder mi? Elbette ki affeder. Yapmamız gereken şey, evet, ona tövbe etmektir, istiğfar etmektir. Allah'a olan secdemizi artırmaktır, uzatmaktır, çoğaltmaktır. Kaza edebiliyorsak, kaza edelim. Gönlümüz belki biraz daha mutmain olur. Ama vakit namazının yerine geçmez. Namazın kazası onun için yoktur diyoruz. Hepimiz hep beraber namazımızı inşallah vaktinde kılalım. Öyle kazaya kalır. Sonra onu kılarım. Sanki onun yerine geçmiş gibi zannetmeyelim. Kazası vardır dersek namazın. Bu durumda namazı kazaya bırakmaya kapı açmış oluruz ki zaten böyle bir sorun yaşıyoruz hep beraber. İnşallah namazlarımızı vaktinde kalacaksın. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Merhaba Pirim, nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Allah sizi, biz sizi sevenlerinize bağışlasın. Benim biz insanlara birkaç sözüm olacaktı. Biz neyi misali? Ana vatanımızdan, yardan, Allah'tan kopup geldik dünya alemine. Onun gibi içimiz, içimiz Çıkarılıp yanacağız, dövülüp pişeceğiz. Nefsimizle savaşıp pişeceğiz. En sonda da neyde çıkan bir arz midasıyla Allah'a hu deyip teslim olacağız. Böyle olmayacaksak çer olup ölüp gitmek niye? İkinci arzu halim de şu, önümüzde onlarca muhteşem örnekler varken Mevlana Şems, Kenan Er Rifai misali önümüze geleceğimize ışık tutuyorken çıktığımız hayat yolunda sendeleyip duruyoruz. Yoldan şaşırıp uçurma sürükleniyoruz. İnsanoğlu beşer şaşar diye bir sözün arkasına sığınıyoruz. Evet. Allah razı olsun. Kardeşimize de selam olsun. Aslında eee Ustad yolculuğunu anlattı. Ustad yolculuğu deyince mürşidlik hamiliği e tabi olmak deyince ne de, neyi anlamak gerekir? Kulluğu anlamak gerekir. Kulluk Kamil manadaki kulluk ve kamil manada Allah'ın vahyine iman. O Allah'ın ayetlerini evet, tatmak, yaşamak, ahlaka amele dönüştürmek olarak anlaşılması gerekir. İki yol vardır. Bir peygamberlerin kendisine iman edenlerle tabi olanlarla sehabeleriyle gittiği yol. Bir de insanların kendi kendine ürettiği ya da şeytanın onlara, onlar için ürettiği yol, din vardır. Herkes kendi tercihini kendisi yapar. Allah bu tercihi kula vermiştir. Kul, ebedi hayatı için neyi tercih ederse, Allah da onun için onu tercih eder. Öyle buyuruyor. Bu Allah'ın kullarına vaadidir. Bir kul dese ki ya Rabbi ben sana dost olmak istiyorum. Sana veli olmak istiyorum. Senin cemalini müşahede etmek istiyorum. Sana yakın olmak istiyorum. Seninle olmak istiyorum. Seni bilmek istiyorum. Seni tanımak istiyorum. Dese, Allah da muameleyi ona göre yapar, ona göre imtihana tabi tutar ve bunu ona ihsan eder, ikram eder. O da gereğini yerine getirirse tabi. Ama bir kul dese ki, ben dünya hayatını tercih ediyorum, Evet, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, onlar hayvanlar gibi yerler, içerler. Hayvanlar gibi yiyip, içip, yaşamak istiyorum derse, Allah da ona olur. Olur kurup, sen de hayvan ol. Sen de hayvan gibi ol, der. Ama bununla beraber, kurunun kazanmasını ister. Hazreti insan olmasını, muradının üzerinde gerçekleşmesini, kurunun kendisine abdolmasını ister. Kendisine ayna olmasını ister. Ama tercihi kula vermiştir. Evet, kul hayvan olmayı dilediğinde, evet ne burada ayet-i kerime'de? Onlar hayvanlar gibidir. Gözleri var, görmezler. Kulakları var, işitmezler. Kalpleri var, Evet Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda çobanın hayvana bağırması gibi. Çoban hayvanlara bağırınca Hayvanlar çobanın ne söylediğini bilmiyor. Onlar da Allah'ın ayetlerini dinleyince sanki biri onlara bağırıyor ama ne dediğini anlamıyor gibi. Evet, bunlar hayvanlar gibidir. Onun için söylüyoruz. Cehenneme gidenler insan değildir. İnsanlığını kaybetmiş hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdırlar. Evet, Allah ayetlerini dinlemeyenler için hayvanlar gibi onlar hayvanlar gibi hatta hayvanlardan daha aşağıdır dedi. Onun için müminlerin cehenneme gitmeyi düşünmeleri doğru değildir. Bütün çabamla, gayretimle Allah'a biraz daha nasıl yakın olurum? Rabbimin sevgisini biraz daha nasıl kazanırım? Rabbime biraz daha nasıl halife olur, nasıl ayna olurum? Derdinin olması gerekir. Rabbimin huzuruna çıktığımda hangi yüzler çıkarım? Acaba Rabbim bana neyi sorar? Onun huzurunda evet, mahcup olmamak için, Çaba gayret sarf etmelidir. Ceh müminin cehennemi düşünmesi yanlıştır bir kere. Çünkü Allah cehennemi kafirler için, zalimler için hazırlamıştır. Eğer biz müminsek, imanımızdan eminsek, Rabbimizi sevdiğimizden eminsek, Rabbimizi ciddiye aldığımızdan eminsek bizim cehennemi düşünmemiz doğru değildir. Yok cehenneme gidip çıkacak böyle bir şey olur mu? Harşa. Yani Allah bir kule hakkında hüküm verecek, cehenneme gönderecek, sonra oradan çıkarıp cennete koyacak. Böyle bir şey olur mu? Evet. Onun için müminin, müminin insan olmaya, Hazreti insan olmaya, Rabbine yakın olmaya, dost olmaya çalışması gerekir. Tercihini yapması gerekir. Eğer insan olmayı tercih edersek göreceğiz ki Rabbimiz bize o imanı ikram eder, o aşkı, o muhabbeti ikram eder. O dostluğu ikram eder. Yok. Eğer Rabbimizi tercih etmezsek, bu durumda nefsimizi tercih etmişiz demektir. Şeytanın bize verdiği vesveseyi tercih etmişiz demektir. Ahireti değil, dünyayı tercih etmişiz demektir. Bu durumda da ters tarafa gideriz. Allah ayet-i buyurdu, insanların çoğu cehennemliktir. Eğer çoğunluk cehenneme gidiyorsa, bu durumda cennete gidenler de bunu bilmelidir ama cehenneme gidenleri de davet etmelidir. Bu daveti onlara yapmalıdır. Bunun için çabasını, gayretini sarf etmelidir. Evet. Efendim Trabzon'dan tabilerinizden Ethem kurt. Efendim hürmet eder ellerinizden öperim. Geçen hafta kişiye özel ismi azam olduğunu söylemiştiniz. Kişide hangi esma öne çıkıyorsa onunla dua etmeli demiştiniz. Kendimizdeki ismi azamı nasıl tespit edebiliriz? Evet. Kendimizdeki ismi azamı en büyük isim. Yani bizim üzerimizde en büyük duran isim demektir bu. Dışarıdan bakanlar bunu görür. İnsan kendisi de bunu bilir ve bunu anlar. Bazen bir iki isim, üç isim böyle birbirine yakın durabilir. Ama genel olarak bu biliniyor yalnız. Mesela kendisinin Allah için nasıl bir fedakarlık yaptığını bilir. Mesela cömert biri olabilir, bu durumda Allah'ın Kerim ismi üzerinde tecelli etmiştir. Veya çok merhametli olabilir. O Kerimliği ile rahmeti yan yana koyduğunda hangisinin önde durduğunu bilir. Üzerinden anlaşılıyor veya Allah'ı çok seviyor, çok seviyor, ben seviyorum demek etmiyor. O sevgisine karşılık bir de onu ispatlamaya çalışıp fedakarlık yapıyorsa Allah'ın Vedud ismi üzerinde tecelli etmiştir. Örnek verdim böyle. Neden bu böyledir? O onun ismi azamidir. Çünkü Allah o kulun üzerinde o ismiyle tecelli ettiği için o ismiyle o sever. Mesela Hz. Eyüp için onu sabreden bir kul olarak bulduk. Halim bir kul olarak bulduk. Hz. İbrahim için. Eğer o isimle dua ederse Ya Rabbi sen kerimsin. Evet, kendisi kerim olduğu için bana ikram et. Sen kerimsin ya Rabbi. Şunu ikram et dediğinde doğru söylemiş olur. Hakkı söylemiş olur. Kendi üzerinden tattığı, yaşadığı ve iman ettiği ismi zikretmiş olur. İmanıyla beraber o duasını yapmış olur. Ki o kavle layık olan bir dua olmuş olur. Ama biri merhametli değilse. Ya Rabbi sen rahimsin bana rahmet et dese yalan söylemiş olur. Rahim ismine iman etmemiş. Üzerinde kamil manada ter, tecelli etmemiş. Dolayısıyla o isimle dua etmek onun duasının kabulle sebep olmaz. Asla o dua kabul olmaz. Ama o kul kerimse, ya Rabbi sen kerimsin dediğinde o dua, o e, onun ismi azami olduğu için o dua kabul layıktır. Sen kerimsin, bana rahmet et dese, bana ikram et. Rahmetini bana ikram et dese bu dua yine kabul oldu. Onun için kendi üzerindeki isimle dua etmesi gerekir. İman ettiği isim. Yoksa yoksa o söz doğru bir söz olmaz. Ya da yeterince doğru olmamış olur. Evet. İnşallah anlaşılmıştır. Efendim süremizin hemen hemen sonuna geliyoruz. İziniz evet. olursa iki soruyla beraber kabul edelim efendim. Efendim Diyarbakır Ergani'den Engin Kayacan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah sizlerden razı olsun böyle bir program yaptığınız için. Hocam mirasla ilgili sorum olacak. Kaynanam Hakk'ın rahmetine kavuştu ve adına bir daire kaldı. Üç kızı ve bir oğlu var. Tüm çocukları da evli. Kayıp babam da yaşıyor. Rahmetli'nin adına olan evin paylaşımı nasıl olmalıdır? Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Allah razı olsun. Bu durumda Nisa suresinin 11. ayetine bakarsa Allah net olarak o taksimi beyan etmiştir. İnşallah kardeşlerimiz böyle herhangi bir soruları, sorunları olduğunda Allah'ın vahyine müracaat edip öyle anlayacağız. Nisa suresi 11. ayet olması gerekir. Evet. Efendim son olarak Diyarbakır'dan Berat Ay Yıldız tevekkül nedir demiş efendim. Tevekkül. Tevekkül, Allah'ı vekil olarak kabul etmek demektir, Allah'a güvenmek demektir. Buna beraber tevekkül, imanın sonucudur, müminin vasfi halidir. Onun için Allah e, müminleri anlatırken öyle buyuruyordu. Evet, müminler gerçek müminler, o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda imanlarını artırırlar ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler. Allah'ı kendilerine vekil olarak kabul ederler. Yani Allah ne dediyse o derler. Allah'a güveniyor. Eğer kul dünyasını ahiretine kurban edemiyor, feda edemiyorsa Allah'ın vekil ismine iman etmemiş, Allah'ı kendisine vekil olarak kabul etmemiş demektir. Eğer Allah'a güvenseydi, bu durumda hiç korkmadan, endişe etmeden, Rabbim bu dünya hayatının karşılığında, dünya nimetlerinin karşılığında, dünyayı ahirete kurban etme karşılığında bana ahireti verir, ebedi hayatı verir. Bununla Rabbim benden razı olur, Rabbimin sevgisini kazanırım deyip iman etmiş olsaydı, Rabbine güvenmiş olsaydı, rahatlıkla gerekeni yapardı. Eğer bir kurbini yapamıyorsa Allah'a güvenmiyor. Allah'ı da vekil olarak kabul etmemiş, edebiliyor demektir. Evet, eğer vekil olarak kabul etse hem dünyası için hem ahireti için Rabbinden emin olur. Dünyasından ahiretinden emin olur. Hala öyle bazılarının söylediği gibi cehenneme gideriz. Orada biraz yanarız, çıkarız. Sen hiç Rabbini vekil olarak kabul etmemiş, iman etmemişsin. Kendi imanına güvenmiyorsun. Kendi seni yaratan Rabbine güvenmiyorsun. Sen onu seveceksin. Onun rızasını kazanmak için çaba gayret sarf edeceksin ve o seni cehenneme gönderecek. Sen Rabbini evet. kendin kadar bilememişsin. Yani kendine verdiğin o rahmeti, merhameti o ee, doğru yapmayı Rabbine veremiyorsun. Biri sana itaat etse, sürekli güzel yapmaya çalışsa, sen onu cehenneme gönderir misin? Biri seni sevse, senin sevgini, kazanmak için çabasını, gayretini sarf etse, sen onu cehenneme gönderir misin? Sen kendin için, yok ben bunu yapmam diyorsan, bunu Allah'a nasıl layık görüyorsun, Allah'ı tanımamışsın demektir. Tanımamışsın, onun için güvenmiyorsun. Vekil olarak kabul edemiyorsun demektir. Evet, Allah'ı vekil olarak kabul etmek, Allah'tan ebin olmaktır, Allah'a güvenmektir. Bununla beraber Allah'a teslim olmaktır. O benim vekilimdir. Ben ona güveniyorum demektir. Evet, Hz. İbrahim'in ateşe atılırken, nasıl ki? Hasbunallahu ve nimel vekil Vekil olarak Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Dediği gibi bizim de her halükarda hasbunallahu ve nimel vekil dememiz lazım. Allah'ın vekil ismine iman edip kendi vekaletimizi Allah'a vermemiz lazım. Sen bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun vekilim sensin. Bana düşen kulluğumu yapmaktır. Ben iman etmişim ki sen beni yaratan Rabbim olarak Rablığını yapıyorsun. Hem de en güzel şekilde yapıyorsun. Hiç benim ummadığım şekilde bana ihsanda, ikramda bulunuyorsun. Rahmetinle muamelede bulunuyorsun. Ben kazanayım diye. Benim işim bana kalırsa ben kaybederim. Sen bana ikram etmezsen ben kaybederim. Ve ben sana güveniyorum ki her halükarda kazanmam için bana muamelede bulunuyorsun deyip öyle güvenmek gerekir. Allah hepimizi Allah'a gerçek manada iman edenlerden Allah deyince, Allah zikredilince kalbi titreyenlerden eylesin. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını, Allah'a olan muhabbetlerini artıranlardan eylesin. Bütünüyle Allah'a güvenip, tevekkül edip, gerçek manada Allah'ın hakiki mümin, gerçek mümin dediği kullarından eylesin. Allah bizi sahtekarlardan kendi kendini kandıranlardan eylemesin. Allah'ın vahyini bırakıp kendi kendine din üretenlerden eylemesin. Allah'ın vahyinden yüz çevirenlerden eylemesin. Amin. Başkalarının sözünü Allah'ın vahyinin önüne üzerine koyanlardan eylemesin. Amin. Başkalarının söylediklerinden dolayı Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi vahyine ihanet edenlerden, emanetlerine hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi hep beraber Allah'ın ipine, Allah'ın vahyine sarnanlardan eylesin. Evet, bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi kardeşlerimizin, müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi selamette kalsın inşallah. Allah bizi Allah ile nazar edenlerden, Resulü ile nazar edenlerden eylesin inşallah. Hakkı hak olarak görenlerden, haklı olanlarla beraber olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Amin. Zalimlere meyledenlerden eylemesin. Amin. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, zalimlere meyletmeyin. Yoksa sonra ateş size de dokunur. Allah bizi zalimlere meyledenlerden eylemesin. Amin. Zalimlere doğru yapıyor, bu doğrudur diyenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi Evet, hak ile bakıp, hakkı görüp, hak ile beraber, hak ile beraber olanlardan eylesin inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz, süremiz yetince sorularınızı sormaya çalıştık. Allah nasip ederse bir sonraki programımızda Efendimiz'e kalan sorularınızı sorarız inşallah. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.